Beliy zamanın Emirda ve Afyon hayatını kendi kalemiyle belirten 15. rica lemalardan alınmış olup buraya derc edilmiştir. 15. rica Haşiye: Nur'un telif zamanı 3 sene evvel bitmiş olmasından bu 15. rica ileride bir Nurcu tarafından ihtiyarlar leması'nın tekmiline, telifine me'haz olmak üzere yazıldı. Bir zaman Emirdağ'ında ikamete memur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 kalemleri teksir makinesi olan Medrese Tüz Zehra şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden Nur'un kıymetli mecmualarından her tanesi bir kalem ile 500 yüz nüsa meydana geldi. Fütuhata başlamaları, o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi. Hadsiz şükür olsun dedirtti. Bir miktar sonra Risale-i Nur'un gizli düşmanları, Fütuhat-ı Nuriye'yi çekemediler. Hükümeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inayet-i rabbaniye tecelli etti. En ziyade nurlara muhtaç olan alakadar memurlar vazifeleri itibariyle müsaade edilen nur risalelerini kemali merak ve dikkatle mütala ettiler. Fakat nurlar onların kalplerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerinde takdire başlamalarıyla nur dersanesi çok genişlendi. Maddi zararımızdan yüz derecede ziyade menfaat verdi. Sıkıntılı telaşlarımızı içe indirdi. Sonra gizli düşman münafıklar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 Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnadlarda bulundular. Pek acip iftiraları işaya çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek adi bahanelerle zemherilin en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek büyük ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir kovuşta tecrüde mutlak içinde hapsettiler.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 hem oradaki mahpusların nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde nurların fütuhatı gibi neticeler size şekva yerinde binler şükrettirdi. Her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı on saat ibadet hükmüne getirdi. Ofani saatleri bahkiyleştirdi. İnşallah bu üçüncü medrese Yusufiye'deki musibetzedelerin nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek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 hiç kimseyi bulamayıp, sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkerane, gel bunu imza et demişler. O da demiş, tövbeler tövbesi olsun, bu acip yalanı kim imza edebilir? Onları puslayı yırtmağı mecbur etmiş. İkinci bir numune, bilmediğim ve şimdi dahi tanımadığım bir zat, atını beni gezdirmek için vermiş. Ben de rahatsızlığım için teneffüs kastıyla, ekser günlerde, yazda bir iki saat gezerdim o at ve araba sahibine 50 liralık kitap vermeye söz vermiştim. Ta kaidem bozulmasın ve minnet altına girmeyeyim. Acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki o at kimindir diye 50 defa bizlerden hem vali hem adliyeciler hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hadiseye siyasiye ve asayişe temas eden bir vakadır. Hatta bu manasız soruşların kesilmesi için iki zat hamiyeten biri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 emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise, eğer bin müdde umumi ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemiş isem, üç defa Allah beni kahretsin dedim. Sonra bu sırada, bu soğukta, en ziyade istirahata ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir engamda, garazı ve kastı ihsâs eder bir tarzda,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 o zulme sevk etmek cihetiyle, onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un, o münafıklara vurduğu dehşetli manevi tokatlar, senin intikamını onlardan almış, o onlara yeter. En son hisse, bilfiil fiil vasıtı olan resmi memurlardır. Bu hisseye karşı, onların nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında, ister istemez şüphesiz iman cihetinde istifadelerinin hatırı için,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 Kemal-i şefkat ve uhuvvetle merhametkârane bakıp etrafımızda toplanmışlar, dağılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi. Birincisi, benim ve nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim hakkımdaki teveccüh-ü kırmak ile nurun fütuhatına set çekilir diye bazı saftil resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle ihanetkârane böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayeti ilahiye, nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel, bu yüz adama bak. Hizmetinizi takdir ile şefkat acıyarak alaka darane sizi istikbal ve teşii ediyorlar. Hatta ikinci gün ben mustantık dairesinde müddiy umumun suallerine cevap verirken.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 ve tevecühü ammeyi kırmak kastiyle tahkirkerane aldanmış mahdut adamların bet muamelelerine mukabil hadsiz ehlakikatın ve nesle ati'nin takdirkerane alkışlamaları var diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiye'yi bozmağa dehşetli çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakirtleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor.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 Elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhiz tezkeresi olan ölümün idamı ebedi dar ağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada te vehhüm ebediyetle aldığınız fani zevkler baki ve elim elemlere dönecek. Ma teessüf, gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon veli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikati İslamiyete, bazen tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şu'ağı olan tarikat meşrebini, o güneşin aynı gösterip, hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp,